Bismillahirrahmanirrahim. ala anzil Geçen haftaki okuduğumuz Maide suresinin 111, 112, 113. ayetlerinde değindiğimiz mevzu vardı. Hristiyanların içerisinde seçilmiş olan havariler, İsa Aleyhisselam'a hitaben Rabbim bize bir sofra indirebilir mi? Bunun için dua eder misin? Manasında bir talepte bulunmuşlardı. Ve bunun gerekçesini açıklamışlardı. Gerekçesiyle İsa Aleyhisselam Allah'tan bir sofra inmesine mutmain olunca Allah Azze ve Celle'ye hitaben dedi ki Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam Ey Allah'ım Ey Rabbimiz bize gökten bizim evvelimiz için ve ahiremiz için yani bizden öncekiler için ve bizden sonrakiler için bayram olacak. Ve senden bir ayet, delil, mucize olacak şekilde gökten bize bir sofra indir. Duasının devamında bizi rızıklandır ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın diyerek de duasını tamamladı. Duanın içerisindeki lafızlara dikkat edelim. Bu gökten inecek sofra, yemekle donatılmış sofra bizim evvelkilerimiz için oluyor. Bu sofraya indiğine şahit olanlar için bir bayram olacak. Çünkü Allah azze ve celle onlara ikramda bulunmuş olacak bir mucizeye şahit yapmış olacaklar. Aynı zamanda da bir önceki sayfada beyan ettikleri gibi İsa aleyhisselamın kendilerine hak sözü beyan ettiğini, Allah'tan gelen hükmet doğru söylediğini mutmain olacaklar. Bir de bizden sonrakiler, bizim sonrakilerimiz ne bayram olacak? Hani bayramlar nedir? O dinin özel günleridir. İşte Hristiyanlar için de o özel gün bayram olarak kutlanacak. Gökten inen sofranın indiği gün. Bir de bu sofra inişte seninden bir ayet olsun, delil olsun, mucize olsun. Öyle bir mucize ki. Bizden önce hiç kimseye gösterilmemiş. Bizden sonra da daha muhtemelen kimseye gönderilmeyecek. İndirilmeyecek bir mucize. Mucizeler her topluluğa farklı farklı inmiştir biliyorsunuz. İsa Aleyhisselam'ın topluluğuna da havarilerin özellikle hastadan havarilerine de onların talepleri böyle bir sofra e, talebi vardır. Bu sofra talebinde de böyle bir gerekçe var. Biliyorsunuz mucizeler ancak gerekçelerle indirilir. Yoksa gerekçesiz bir maslahat olmak için, bir fayda vermeyecek durumda mucize gösterimi olmaz. İnsanlar ya kendileri talep ederler mucizeyi veya peygamberler Allah Azze ve Celle'den topluluklarını ikna etmek için isterler. Genelde de inanmayan insanlardan talep gelir. Bize şunu göster, şunu yap ki senin peygamber olduğuna, Allah'tan vahiy getirdiğine, yeni bir din tebliği aldığına inanalım mutmain olalım diye isterler. Burada da havariler böyle bir sofra istiyorlar. Sofra isteklerinin gerekçesini geçen hafta değinmiştik. Özellikle ihtiyaç sahibi onlar. O gökten inecek sofraya ihtiyaç sahibi oldukları için istiyorlardı. Duanın devamında da bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Bilakis rızık verenlerin içerisinde teksin. Başka rızık veren yok. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. قَالَ Allahu اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ Allah buyurdu ki muhakkak ki ben o sofrayı size indireceğim. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْضُ مِنْكُمُ فَاِنِّي inni اَذَابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا min الْعَالَمِينَ Ancak her kim sizden sofranın inişinden sonra inkar ederse yani senin getirdiğin delilleri ben gönderdiğim e, dini inkar eder reddederse muhakkak ki ben ona alemlerden Gelmiş geçmiş kimselerden hiç kimseye yapmadığım azap bile ona azap eder. Mucizenin böyle bir e, arka planı var. Allah gönderir. Allah için hiçbir şey zor değil. imkansız değil. Ama o mucizenin inişine şahit olanlar hala inkara, redde, küfre devam ederlerse bu durumun Allah azze ve celle için e, onlara azap etmek arasında bir engel kalmaz. Çünkü hiç kimse onun için vuku bulmayacak şeylere şahit oluyordu onlar Ve kendileri zaten bunu istiyorlar. Yani bize şunu göster ki biz bunun doğruluğuna iman edelim, teslim olalım diyorlar. Onu görüyorlar. Gördükleri halde hala inkar ediyorlarsa artık azabı hak ediyorlar. Bu sofrada daha önce hiçbir topluluğa inmemiş bir mucize olduğu için Allah azze ve celle özellikle de İsa Aleyhisselamın yardımcısı olan o gelen bu talep karşısında kim sizden kim bu mucizeye şahit olur da hala inkar ederse o zaman işte ona hiç kimseye etmediğim yazarlıdır. Niye? Çünkü sizler kafir değilsiniz, müşrik değilsiniz, bilakis Peygamberin yardımcılarısınız. Ona rağmen hala mucizeden sonra inkara saparsanız artık hiç kimseye yapmamış bir azabı hak ediyorsunuz demektir. Bu sofra hakkında halini konuşmuşlardır. Bazı alimler demişlerdir ki bu sofra inmemiştir. Çünkü hakkında delil yok. Delil olmadığı için zaten alimler farklı farklı görüşlere gitmişlerdir. Bu sofra inmemiştir. Çünkü bu sofranın indiğine dair onlardan bize bir rivayet gelmemektedir. Veya bu sofranın indiği günü bayram günü olarak kutladıklarına dair bir rivayet gelmemiştir. Veya onların incillerinde herhangi bir nakil nakledilmemiştir Veya onların ağızlarından herhangi bir nakledilmemiştir edilmemiştir diye bu sofranın inmediğine bilakis Allah Azze ve Celle'nin eğer sizden birisi sofranın inişinden sonra hala inkar ederse ona hiç kimse yapmayacak azabı yaparım. Tehditinden dolayı o zaman istemiyoruz de diye bir tahminle bulunmaktadır. Ancak alimlerin cumhuru geneli sahabeden ve sahabeden sonraki alimlerin geneli sofranın indirildiği görüşüne gitmektedirler. Hatta bunun hakkında da Aleyhisselatü Vesselam'da birkaç tane nas var ancak kuvvetle muhtemel bu naslar zayıf olduğu için alimler o naslara dayanarak böyle olmuştur demiyorlar. demiyorlar. Sofranın kesin olarak indiğine kanaat eden alimler de Allah Azze ve Celle'nin vaadinin hak olduğunu ben mutlaka onu indireceğim sözünden dolayı o sofranın indirilmiş olduğunu beyan ediyorlar. Farklı farklı da rivayetler var aslında ama demek ki sahibi olmadığı için hanımları bunu kullanmıyorlar. Bu sofranın bir sefer değil defalarca indirildiğini. Hatta inen sofra hakkında, sadece Aleyhisselam'ın sofradan yiyen insanlara yönelik olarak bundan hiçbir şey saklamayın. Yarın için hiçbir şey saklamayın. Yiyebildiğiniz kadar şimdi yiyin sonra sofra kalkacak. Yarın tekrar inecek. Beyanına rağmen insanlardan bazen yavaş yavaş ya yarın inmesse ya yarın inmesse diye korkarak yarın için azık sakladığını, bundan dolayı Allah Azze ve Celle'nin o insanlara sofra indirmeyi artık kestiği hakkında rivayetleri var. Ama kuvvetli muhtemel bunlar <gülüyor> kuvvetli deliller değil. Çünkü Anneler bu delillere dayanarak pek konuşmuyorlar. Evet her neyse sofra inmişse de, inmemişse de biz Allah Azze ve Celle'nin sofra indirmeye muhtedir olduğuna iman ediyoruz. Tasrih. Allah dilerse bütün alemi her öğün gökten sofra indirerek doyurur. 116. ayet ve iz gal Allahu ya İsa bin Maryam eğer unutul telen asipte kizoni ve ümmi ilahini min doni Allah gal Subhanek ma li en agul ma leysi bi hak eğer unutul tethu fagat alimte ta'lim ma fi nefsii ve la aglim ma fi nefsik inneke ente alamul guyub Allah azze ve celle bundan önceki sayfada başladığı İsa aleyhisselam üzerindeki nimetleri saymaya bu sayfanın başında da indirdiği sofra mucizesiyle de devam etmiş ve şimdi okuduğum ayette de ey Meryem'in oğlu İsa dedi Allah azze ve celle Sen mi insanlara Allah'la beraber beni ve annemi iki ilah edinin diye söyledin yani Allah'ın senin üzerindeki nimetleri şunlar, şunlar, şunlar. Nimetlerin farkına vardın biliyorsun. Hatırladın mı? Hatırladım. Şimdi, senin ümmetin üç ilaha iman ediyordu. Ve Allah üçün üçüncüsüdür diyordu. Bu insanlara beni ve annemi Allah'la beraber ilah edinin diye sen mi söyledin? Onların bu inanışı senin buyruğundan, tebliğinden dolayı mı? Yoksa başka bir gerekçesi var. Diye hesap sorduğu zaman Gale subhaneke mâ en-egûle mâ bir bi-hak diye buyurur. Çok edebi bir üslupla. Çok seviyeli bir üslupla. Yok yarabb ben demedim. Yok. Yok Asla ben öyle söylemedim. Ben söylemem. Yok. Ya dedi ki İsa aleyhisselam seni temzih ederim. Seni eksikliklerden münezzeh kılarım. Bana, benim için hak olmayan bir sözü söylemek yakışmaz, uygun olmaz. Devamında da şayet onu ben söylemişsem muhakkak ki sen onu bilirsin. Sen benim nefsimdeki, içimdekini bilirsin ama ben senin nefsindekini sana ait olan şeyi bilemem. Muhakkak ki sen gaybı en iyi bilensin. İnsanların bilmediğini en iyi bilensin diyerek çok edepli bir üslupla amazer geleceği. Ve alimlerin beyanına göre bu konuşma hükû bulmamıştır. Kıyamet gününde şahitlerin huzurunda ümmetler hazırken, Hristiyanlar da topluluk olarak hazırken onların yanında buyuracak. Ve bu buyruk yani İsa aleyhisselam'ın üzerindeki nimetten hatırlatılması, sonra İsa aleyhisselama bu topluluğa sen mi ilahlar üçtür manasında tevhidde bulundun diye sorulması burada geldiği gibi o Hristiyanlara bir tevbihtir. Şiddetli bir tevbihtir. İkazdır. Onları azarlamadır. Onların inancını onların huzurunda reddetmesi sebebiyle bir azarlamadır hem de. Onlara verilecek bir azaptır yani bu. Evet İsa Aleyhisselam bir sonraki ayette sözüne devam ediyor. Ma kultulehum illa ma emerteni bihi en ebudullah rabbi ve rabbukum ve kuntu alehim shehidam madum tu fihim Filama terfiete ni, kumte anterraqib aleyhim, bantala kül şeyin şehit. Devam eder ki İsa Aleyhisselam, onlara ben ancak bana emrettiğin şeyi, yani benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin sözünü tebliğ ettim, söyledim. Ben onların üzerine, onların içerisindeyken içerisinde bulunduğum sürece şahittim. Sen beni vefat ettirdiğin zaman, yani katına çektiğin zaman, onların arasından aldığın zaman, onların üzerinde gözetleyici rakip olarak ancak sen kaldın. Ve sen her şeye şahit olansın. Hem benim içinde bulunduğum döneme şahit olansın, hem beni katına yükselttiğin zamanki, bıraktığın hal üzere ümmetimin yaptıklarına, yapacaklarına şahitsin diyerek de her şeye şahit olarak, her şeyi gören olarak sen Varsın demektedir İsa Aleyhisselam. Evet burada da gene sen bana ne emrettiysen ben onu söyledim başka bir şey söylemedim. Manasında bir buyruğu var. İsa Aleyhisselam'ın kendisini savunması var. Nedir o? Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet et. Başka bir şey söylemedim. Bilakis onlar bu sözü değiştirmişler. İlahlar haşa ve kella üçtür demişler. Yok ben öyle bir şey söylemedim. Ya benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edinlerim. Özellikle de benim Rabbim diye kastettiği ben bir Rabb değilim. Veya Rabbin oğlu değilim. Veya üç Rabbden birisi değilim. Dolayısıyla bu beyanla Hristiyanların kendiliklerinden uydurduğu ve ciddi bir e, günah olarak kendisinden dönecek bir uyduruk olduğu ortaya çıkacaktır. İn onu azzibhum, fînnehum ibaduk. Fe i̇n onu uh tawfirlehum, fînneki innul azizul hakim. Şayet sen onlara azab edersen, muhakkak ki onlar senin kullarındır. Eğer sen onlara bağışlar, muafiret edersen, muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Burada da güzel bir ya Rabb azze ve Celle'ye sesleniş tarzı var. İsa aleyhisselam der ki Rabbine karşı, Ya Rab bu insanlar kendilerinden bir şeyler uydurmuşlar. Bu ortaya çıktı. Ve benim beyan ettiğimi saptırmışlar, değiştirmişler. Buna rağmen sen onların Rabbisin, onlar senin kulun. Rab Azze ve Celle'ye Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl beyan ediyordu? Allah Azze ve Celle kullarına bir ananın çocuk, çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir, daha şefkatlidir. Burada İsa Aleyhisselam'ın yalvarması, talebi var aslında. Ya Rab sen onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Yani sen kullarına çok merhametli olduğun için azap ediyorsan onlar hak etmişlerdir. Ve sen çok merhametli olduğun için yine kullarının günahlarından bağışlanabilecek olanları bağışlarsın. Çünkü sen onlara çok karşı yok. merhametlisin. Rabbler olduğundan dolayı. Burada ince bir talep var aslında. Yani onların içlerinde günahları bağışlayabilecekleri bağışla. Ama bağışlanmayacaklara sen eğer e, azap edersen onlar senin kulun olduğu. Sen onların Rabbi olduğun halde onlar hak etmişlerdir. Sen kimseye azap etmezsin. Haksızlık yapmazsın, zulmetmezsin. Eğer onları bağışlarsan azizsin, hakimsin buyruğunda da seni bağışlamaya kimse zorlayamaz. Azizsin. Yani sana kimse güç yetiremez Sen izzetinden dolayı bağışlarsın, bağışlarsın. Ve hikmetinden dolayı bağışlarsın. Yoksa hiç kimse sana birilerini bağışlamanı zorlayamaz. Ancak talepte bulunabilir, duada bulunabilir. Bu iki ayet hakkında Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sadır olmuş bir hadis var. Bukhari ve Müslüm hadisi. Onu da beyan etmekte fayda var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Abbas radıyallahu anhmadan gelen bir hadiste der ki Ey insanlar, muhakkak ki sizler Allah'ın huzuruna çıplak ayaklı, kendiniz çıplak ve sünnetsiz olarak toplanacaksınız, buyurdu. Sonra da ilk yaratışa nasıl başladıysak, üzerimizi hak bir vaat olarak yine onu iade ederiz. Muhakkak ki biz bunları yapacağız, ayetini okudu Enbiya Suresi 104. ayet. Devamında da, kıyamet günü yaratıklardan ilk elbise giydirilecek olan, İbrahim Aleyhisselam'dır. İyi bilin ki elbette o gün ümmetinden bazı adamlar getirilir de onlar tutulup sol tarafa doğru, cehennem tarafına doğru götürülürler. Ben Ya Rab onlar benim arkadaşlıklarımdır. Ashabımdır derim ama bana şüphesiz ki sen onların senin ardından neler ihtas ettiklerini, neler ortaya çıkardıklarını bilmezsin denilir. Ben de o zaman salih kul olan İsa'nın dediği gibi derim. Yani 117-118. ayetlerdeki gelen buyruğu söylerim. Ben onlara bana emrettiğin şeyi emrettim. Yani benim Rabbime sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin dedim. Ve ben onların içindeyken, içinde bulunduğum sürece onların üzerinde şahittim. Beni vefat ettirdiğin zaman onların üzerinde sen gözetleyecektin. Sen şahit olarak yetersin. Sen şa her şeye şahitsin ayetini. Devamında da eğer onları azap ederseniz onlar senin kulundur. Onları bağışlarsan sen azizsin, hakimsin buyruğunu söylerim. Der bu kısmı okur. Devamında da bana gene şüphesiz ki bunlar sen kendilerinden ayrıldığından beri ökçeleri üzere irtidat etmeye, dinden dönmeye devam ettiler denilir. Önemli bir ikaz dinde bidat çıkartan kimselerdir bu da bahsi geçenler. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında olmayan, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinde olmayan ve dinin bir gereğiymiş gibi, sevap kazanılacak bir işmiş gibi yapıla gelen, ortaya çıkartılan yapıla gelen işlerin sahipleri o gün Allah Azze ve Celle'yle Resulullah Aleyhisselam'ın arasında geçen bu, bu konuşmanın müsebbisi olanlar olacaktır. Bundan dolayı bu ümmet küfürden, şirkten sakındığı gibi bidattan sakınmak zorunda. Hele de yeni bir bidat çıkarmaktan şiddetle sakınmak zorunda. Evet, son iki ayet. قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُوا الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدَا رَضِيَ اللّٰهُ اَنْهُمْ وَرَضُوا اَنْهُ ذَالِكَ الْفَوْزُ Allah şöyle buyurdu. İşte bu dost doğru olanların, sadık olanların doğruluğunun faydasını görecekleri gündür. Doğruların doğruluğunun fayda vereceği gündür işte bugün. Onlara altlarından ırmaklar akan kendisinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte o büyük bir kurtuluştur. لِلَّهِ مُلْكُ ve وَالْعَرْضِ وَمَا ve ve عَلَى كُلِّ şeyin قَدِيرٍ Göklerin, yerin ve göklerde ve yerde olan her şeyin mülkü, idaresi, sahipliği Allah'a aittir. Ve o her şeye güç yetenendir. Dost doğru olanların, Allah Azze ve Celle'nin dini üzere olanların, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın izinden dost doğru gidenlerin, onlara, onlara uyanların, Nebilere uyanların, doğrultularının fayda vereceği gün, işte hesap günüdür. O hesap gününde dost doğru olanlara mükafat olarak içinde ebedi kalacakları şekilde cennetler vardır. Aynı zamanda Allah o cennete girdirdiği kullarından razı olmuştur. Cennete girenler de Rabbi Azze ve Celle'den razı olmuştur. Bu ise en büyük kurtuluştur. Hepimizin maksadı, arzusu hevesi de bu. Rabbimiz Azze ve Celle'den rızasına uygun olarak cennetine girdirdiği Dost doğru olan dinde sabit kalem olan kullarından yapmasını istiyoruz. Onlardan olayı talep ediyoruz. Evet. Subhanallahumma ve